Açık Radyo 94.9 Yeter Ki İste programından herkese merhaba. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Elena Polikova. Ve bugünkü konuğumuz Asla Durma vlogger hazırlayıcısı Triatlet, muhteşem sporcu. Fatih Topçu. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Merhaba Fatih hoş geldin. Hoş e, bu görüntüyle sesle beraber seni hep e, vlog takipçilerini e, izliyorlar. Bu sefer de sesini dinliyor olacaklar. E, bizimle olduğun için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. E, asla durmadan bahsediyor olacağız ve en son geçtiğimiz hafta sonu bir yarıştaydık hep beraberdik. Aha, neydi bu yarış? Evet, bir, e, Red Bull'un bir yarışıydı. Red Bull 400 diye bir yarış. Böyle biraz saçma bir yarıştı aslında. Böyle insanlar kayakla atladıkları pistte biz geri yukarı doğru koştuk. <gülüyor> Zaten onu bir biz yapardık herhalde. <gülüyor> gerçekten çok eğlence bir yarıştı ama çok değişik bir tecrübeydi. Yani herkese tavsiye ederim. Tabii her, sürekli yapılan bir şey değil bu. Ama gerçekten hayatımda yaşadığım en güzel anlardan biriydi. Ve e, materyası da çok güzeldi. Çok güzeldi evet. Hatta Yeliz şunu da yazmıştı. Ölmeden önce yapılması gereken etkinliklerden bir tanesi ki gerçekten de doğru. Çok önemli bir etkinlikti gerçekten. Ben de çok beğendim bu etkinliği. <gülüyor> <gülüyor> Aslında benim biraz yüksek korkum var. O kadarcık olacağını tahmin etmemişim ve seve seve gitmişim bu yarışa. Biraz korktum onu da söyleyeyim aslında tehlikesi düşme tehlikesi yoktu Yok. ama işte yukarıdan baktığım için biraz korkunç görünüyordu ama muciş bir yarış Erzurum çok güzel organizasyon her şey o kadar güzeldi ki ve tabi ki Türkiye'de ilk yapıldığı için inanılmaz bir yere tecrübe oldu bizler için ve ekstrem bir yarış bizde ekstrem sporları sevdiğimiz için bizler için inanılmaz unutulmaz bir tecrübe oldu ve bu Türkiye'de ilk ama dünyada da muhtemelen ben ilk bir şey yaptım. Ve bu yarışı yaparken vlog çektim. Yani esasında benim için biraz daha zor bir şeydi. Çünkü hem orayı tırmanıyoruz. 400 metrelik yüzde %40 eğimlik bir yeri tırmanıyorsun. O sırada da ben kamerayı açıp Orada insanlara tecrübelerimi anlatıyorum. Zaten benim Asla Durma'da yaptığım genel olarak bu. Benim kendi yaptığım sporları insanlara yapılabilecek bir şey olarak yani tamam bu çok zor bir yarış ama yapılabiliyor anlatabilmek ve bunları da birebir deneyimletebilmek insanlara. Benim esas amacım Asla Durma'da bu ve bizden asla çok daha zor bir işti yani biz çıktık koştuk o heyecanı yaşadık sen bir taraftan da elini kaldırarak o kamerayı taşıyarak ve bileğinde de zaman geldi taşıttın veya sırtına koydun arkadan bir görünüm muhteşem görüntüler sundun zaten asla duruma youtube'da 218. vlogdan itibaren ve 219 ikisi de bu yarışı kapsıyor Aynen. bir ve... öncesinin denemesini yapmıştık hep beraber evet, evet. o sırada mesela işte siz şeyit denerken parkur denerken ben kameraları deniyordum yani evet. şu kameranın açısını nasıl olacak bu kamera böyle nasıl gözükecek falan diye. Ve gerçekten de Tam istediğim gibi sonuçlar aldık yani Kesinlikle ve şu da var hani şu ana kadar Katıldığımız yarışlar arasında en kısa Mesafeydi ama bir o kadar da e, Her şeyi e, Silip süpürdü yani baş, kafamızdan e, Yarış esası sizlere de denk geldiğimde Daha sonraki süreçte sizler anlatınca Ben zaten farkına vardım tamam. Tabii Fatih de bizimle e, Bizlerin daha doğrusu Fatih'le ilk Hafta sonu e, daha doğrusu bir Etkinlikle bir aradaydık Fatih'le daha yakından e, tanışma şansına eriştik Ve dinleyicilerimizle de Fatih'in yaşadıklarınız aktarma ihtiyacı duyduk. Bu bizler için de çok önemliydi çünkü Fatih çok önemli bir şey yapıyor. Bizler koşuyoruz ediyoruz kendimiz hep anlatıyoruz ediyoruz ama diğer taraftan Fatih bunları görüntülüyor ve her şekilde paylaşıyor. Aslında şöyle bizim programımız yeter ki iste ve Fatih'in yaptıklarını görünce bir ispatıdır. İnsan istedikten sonra her şey yapabilir aslında. Çünkü inanılmaz bir hikayesi vardı. Onu biraz anlatır mısın bize lütfen? Çünkü inanılmaz güzel bir örnek hem yetişkin insanlar için hem de çocuklar için istedikten sonra ve kendine spor edilerek insan neler yapı, yapabilir? Onu bize anlatır mısın lütfen? Aynen öyle. Kısaca bahsedeyim. Bundan 10 sene önce ben çok başarılı bir kaza geçirdim. Motoristiyet kazası. Yani bunda Kolum parçalı kırık oldu, işte leğen kemiğim kırıldı, gözümde bazı hasarlar vardı, işte görme kaybı falan vardı ve altı ay kadar bir yaptım ben, yani yürümedim hiç. Hatta altı ay sonunda da yürümeyi bir daha öğrendim. Yani o süreçten sonra tekrar baş yürümeye başlayınca böyle ne oluyor diyorsunuz ve sonrasında tabii hayat devam etti, belli bir süreçleri geçirdik ve peşinden de işte. Bir yerde çalışmaya başladım falan filan. İşte o zaman bir başka bir internet sitem vardı Ajanspor diye. Onun belli bir süreçlerinden sonra son 3 yılda ben tabii bu sırada biraz da kilo aldım. Yani yaklaşık 90 kilolara yaklaştım. Fotoğrafları fotoğrafı... gördük, evet. Biraz sözündeki isim, inanılmaz bir değişim. Sanki bambaşka bir insan. Müthiş bir hikaye. Res evet. Resmen amcam gibi duruyordu. Böyle bir bayağı şey. Sayın, evet, o fotoğrafları da nereden görebiliriz? Görüntüleri daha doğrusu. Asla durma YouTube.com sayfasına, asla durma kanalında hı hı. Vlog 100 numaralı Vlog'ta. Ee, evet. Bunların hepsine ayrıntılı şekilde denk gelebilirsiniz, görebilirsiniz. Yani şu an yaşımız kaç? Şu an 39 yaşındayım. 39 yaşında. Evet şu an bu radyo dinleyenler, 39 yaşında olanlar acaba şu ana kadar neler yapmışlar ya da yapacaklar hala geç değil. ondan sonrasında son 3 sene değişti Bu 3 sene öncesinde ben yavaş yavaş bir spor yapayım dedim. Çünkü böyle gitmeyecek bu. Hayat böyle gitmeyecek ve dağcılığa başladım. Yani ciddi irtifalı dağlara, Ağrı Dağı'nı ilk kere tırmandım. Yurt dışında bazı tırmanışlar yaptım. Bir süre sonra bana yetmemeye başladı ve o süreçte de işte çalıştığım şirketten yöneticiydim ve biraz da boş zamanım vardı. Bazı konferanslara gittim. O konferansın birinde ufacık bir kızla tanıştım. Yani daha doğrusu konferansı veren kızlardan biri. Bahar Saygıl diye bir ablamız <gülüyor> diyeceğim. Ve dedim o anlatıyordu işte şu kadar yapıyorum, şu kadar mesafede yüzüyorum, bu kadar koşuyorum, Iron Man oluyorum dedi. E dedim ben niye olmayayım? dedim ve böylelikle e, triatlon macerası başladı. Ve bu sırada hiç işte kamera falan hiçbir şey yok. Yani asla duruma ile ilgili bir şey yapmıyorum ve triatlona başladım. Yavaş yavaş işte derecelerim güzelleşmeye başladım. İlk ilk sene zaten her şeyi deneyimledim. Bu sırada ilk koşumu yaptım. Yani çünkü daha önce hayatım boyunca göğüsme bir numara takarak koşmamıştım hı hı. ve Peki, bu Peki da... triatlonu da bir anlatabilir miyiz? Çok kısa. Ha, şimdi önce şeyi söyleyeyim. Zaman. Ve bu Antalya'daki maratondu. İlk koşum 42 kilometrelik bir maraton koştum yani. Ve sonrasında da Aa, bunu yapabiliyorum dedim ve triatlona başladım. Triatlonda da şöyle bir durum var ve hedefimi Ironman olarak koydum. Half Ironman'de yani 70.3'te önce 1.9 kilometre yüzüyorsun. Sonra 90 kilometre bisiklete binip peşinden de 20 kilometre yarım maraton koşuyorsun. Ve bunların hepsini 7.5 saat içinde bitirmen lazım. Ve kendime bunu hedef koydum. Ve bu hedefler doğrultusunda da antrenmanlara başladım. Bir antrenöre ihtiyacım olduğunu hissettim internetten aradım, İstanbul Triathlon Kulübü ile irtibata geçtim ve onlar bana antrenör önerdiler iki tane ve bir tanesi bahar saygılıydı ve dedim ben yani kesinlikle baharla çalışmak istiyorum çünkü onun yüzünden başladım ben buna dedim ve öylelikle de antrenmanlara başladık. İlk senede işte federasyonun yarışlarına katıldım peşinden de e, en sonunda Antalya'daki Gloria Ironman'e katıldım ve altı saatte bitirdim ve. Benim için zaten burada önemli olan bitirebilmekti. Yani sonuç da güzel. Evet yani sonuç da güzel, güzel aslında. Ama birinci amacım bitirebilmekti. Çünkü bu gerçekten benim için bir challenge'tı eskiye baktığımızda. Daha sonrasında da işte o sene bitti. Bir sonraki sene yeni hedefler koydum. İşte Budapest'te de yarıştım. Budapest'te de bir anda derecemi 5.05'e çektim. Sonraki e, Gloria'da bir daha yarıştım. Bu sefer 4.53'e çektim. Yani bir senede bir saat geri şey yaptı ve bu sırada Şahane. bu sırada yaş grubunda federasyonda Türkiye şampiyonu oldum yani bunları bunları yaparken ben şöyle bir hedefim yoktu ama bir anda öyle de bir şey çıktı yok artık diyorum ben i̇şte, ama istedikten sonra her şey olabilir aynen düzgün antrenman bunun çünkü belli ne de şeyleri var düzgün antrenman yaparsan ve e, düzgün beslenirsen siz de çok iyi biliyorsunuz ya yani çünkü bundaki e, olay genel olarak beslenme dinlenme ve antrenman şeylerini Düzgün yerleştirebilmek. Düzgün periyotlar ve aynı zamanda uyku düzeninde onu Doğru. da ayarlayabilmek. Ve zaten vlogda da o 100 numaralı vlog özellikle dinleyicilerimiz de... ...youtube.com ve oradan da Asla Durma Hı -hı. kanalından da o vlogu... ...hatta birinci bölümü de izledim. Orada da motosiklete atlayıp direkt gidiyorsun, Hı -hı. antrenmanlarını yapıyorsun ediyorsun. Önemli bir şey gerçekten. Peki senin için en büyük motivasyon ne oldu? Çünkü zor bir şey. Yani hayatını tamamını değiştiriyorsun. Hı -hı. Sürekli yani... ...fazla spor yapmamışken... ...düzenli spor yapmak... ...bir de triatlon bambaşka bir spor... ...çünkü yüzüyorsun, bisiklete biniyorsun... ...koşuluyorsun... Yani ...nasıl kendini motive ettin... ...senin için en büyük motivasyon neydi? Ya aslında ilk başladığımızda... ...tamamen becerebilme, yapabilme duygusuydu... ...yani bir challenge gibi bir şeydi benim için... ...ama daha sonra bu asla durmada başlayınca... ...ben insanlarla bunu paylaşmaya başladım... ...ve gerçekten inanılmaz... ...tepkiler almaya başladım... ...bir iki vlog oldu, üç oldu derken... İnsanlar senin sayende spora başladığımı baş, şey yaptıktan sonra bazı insanların hayatına dokunabildikten sonra, onları gördükten sonra bu benim için tamamen bambaşka bir şey oldu. Yani şimdi mesela ben tamam triatlon yapıyorum ama ultra da koşmaya başladım. İşte dalış da yapıyorum. Yani insanların böyle şeylerin yapılabileceğini ben o zaman işte sabah 8 akşam 5 çalışan bir insanım ve o zaman da bunları yapabiliyordum. Ve ama daha sonrası da tabii şu anda hayatımı değiştirdim ve tamamen Asla durma odaklı çalıştığım için bu benim kendi işim oldu. Şimdi tamamen on e, hedefinde gidiyorum açıkçası. Peki e ki... nasıl böyle bir şey aklına geldi yani onları çekeceğim, blok yapacağım yani böyle bir fikir nasıl aklına geldi? Çünkü i̇şte... paylaşımcı bir insansın ama bu da zor bir şey sonuçta. Çıkıyorsun sürükle yarışırken kendine çıkıyorsun, etrafındaki çıkıyorsun, paparazzalık yapıyorsun. <gülüyor> Aynen öyle. <Ki gülüyor> Sonra yani... montaj yapıyorsun, nasıl böyle bir fikir doğdu kafanda? Ki bunları yaparken de böyle biraz da güzel de dereceler yapıyorum. Mesela işte İznik'te 50 kilometrede altıncı olmuşum ben bunları yaparken. Yani o kadar bir derece beklemiyordum yani açıkçası. Yani hem elin boş durmuyor. Aynı zamanda da bir de koşuyorsun, coşuyorsun ve finish'e de başarıyla ulaşıyorsun. Yarım, bu da çok önemli. Antalya'da yarım maratonu bir buçuk saatte bitirmişim. Yani, bu sırada da insanlarla konuşuyorum, şey yapıyorum yani. Soru neydi? <gülüyor> Aslında soru. Asla durma nasıl böyle bir şey aklına doğdu? Nasıl böyle bir şey fikir kafana isti? Yani Çünkü, neden asla durma? Neden, ya da bu, neden bu asla isim, durma? Neden ne ben... zaman aklına geldi? Ne oldu? Baylaşmaya hepsini böyle çekmeyip baylaşmaya ne zaman karar verdin? Nasıl ya, çünkü böyle... şöyle karar verdim. Ben triatlon'a başladığım zaman bir sürü kaynak aradım. Yani Türkçe, İngilizce, İngilizce daha çok buldum. Ve onları okudum. İşte kendimce onları şey yaptım. Ama baktım ki gerçekten Türkçe herhangi bir kaynak yok. Ve dedim önce blog yazmaya başladım. Yazıyorum, yazıyorum. blog yazmak çok zor. Yani onun kelime, yani benim de dil bilgim o kadar iyi olmadığı için gerçekten zorlanmaya başladım. Ve dedim bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de insanlar okuyu çok okumuyor ve bire birden ben bunu insanlara bunları anlatırsam çok daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırım mı düşündüm çünkü şöyle bir şey var sen o kadar ne kadar yazsan da işte raporlar yazıyoruz şeyler yapıyoruz kafada canlandırmak biraz zor oluyor ama ben direkt insanları bunu gösterirsem çok daha çünkü görsel bir şey olduğu zaman daha farklı bir yerlere geliyor diye düşündüm ve öyle de oldu yani ilk paylaşımından sonra dediğim gibi. ...insanların tepkisi çok güzel oldu ve ben de buna dedim paylaş ...çünkü paylaşmak çok güzel bir şey. Biz bir şeyleri yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Bu deneyimleri paylaşabilmek bile çok keyifli bir şey aslında. Ben de keyif alıyorum bundan. Ve bu da işte asla durmamayı devam ettirdi açıkçası. Şimdi sürekli bir yerlere gidip değişik bir şeyler yapıp... ...insanlara onları göstermek istiyorum açıkçası. Muhteşem bir şey. Ama... Ee, Yarışa beraber gitmişiz. Ara sıra da durmak lazım demiştin sen. <gülüyor> <gülüyor> e tabii nerelere çıktık öyle ya. <gülüyor> fırtına geliyor, fırtına geliyor. Elena diyor şurada şurada diyor. Hemen bayrağa gidelim diyor. Zirveye gidelim diyor. E orada da bizim biraz Alper'le beraber dağcılıktan olan tecrübemizden dolayı insanları durdurmamız gerektiğini. <gülüyor> Tabii ko kontrollü şey şekilde <gülüyor> ilerlemeye çalışıyoruz. Ali Rıza'da 218. bölümde göreceksiniz, izleyeceksiniz zaten. Hani ikisi ille de gidelim edelim, yol kat edelim diyorlar. Ama sonuçta hani bizlerden bir tane var. Doğa orta, başka zamanda yine gideriz, görürüz. Ve izleyenler de eminim çok keyif alacaklar bu bölümlerden. Hani eline sağlık, müthiş. Çünkü de. dizi dışında insanlara başka bir alternatif de sundu. Bizim evde televizyon yok ama biz şu an e, senin bölümleri dizi şeklinde izler hale geldik. Aynen öyle. Çoğu insan öyle diyor zaten. Yeni bölüm gelecek bir de ben çok, evet. çok sık atıyorum. 220 tane blok oldu bir sene içinde. Yani hemen hemen her gün yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ve insanlar gerçekten yeni bölüm gelecek diye bekliyorlar. Ve birkaç kişi şey benim yüzümden işte şey diyor işte... Eşim sana çok kızgın dedi biri. Koşarken bir de bu sırada. Neden dedim? <gülüyor> e dedi tatil parasıyla bisiklet aldım ben. <gülüyor> o yüzden dedi şey yaptık dedi yani çok büyük sıkıntılar var dedi. Ama dedi benim bir tane çocuğum oldu dedi. O dedi ilerki zamanlarda dedi bu sırada koşuyoruz arkadaşın kelimeler biraz e, azalmaya başladı çünkü yorgunluk artmaya tabii, başladı yani oksijen azalıyor tabii. derken ve dedi ben olamayacağım ama dedi o ayrım ben olacak belki dedi ve işte bu benim için çok güzel bir şey çünkü işte gene bir insanların hayatına dokunabilmek. Orada bambaşka bir duygular geliyor yani. Bu süreçte tabii e, sen vloglar esasında... ...işte bizleri gördüğünüz zaman... E, ...Instagram veya farklı adresleri yazıyorsun. E, sana peki nasıl ulaşabilir... ...dinleyicilerimiz veya takipçiler? E, Instagram'da ulaşabilirler tekrar yine... ...Asla Durma diye arayarak... ...ya da YouTube sayfasında YouTube.com'a girip... ...orada Asla Durma kanalına... ...esas zaten benim şey o... Ve de, ...ya da Asla Durma.com'da... ...ben bunların hepsini orada tekrar veriyorum... ...yani şey yapabiliyorum... ...ama... Asla durmamaya YouTube'dan abone olurlarsa çok sevinirim gerçekten. Aynı şekilde Instagram'dan. <gülüyor> Çünkü orası gerçekten e, oradaki sayının artması benim için çok büyük bir ...fayda oluyor sponsorlarım açısından. Kesinlikle. De, destekçiler bu... E, ...koşullarda önemli çünkü... E, ...bizler de biliyoruz spor yapmak gerçekten... ...çok zor çünkü evden çıkıp... O ...malzemeleri almak, etmek ve çekim yapmak... ...böyle bir e, çaba sarf etmek... ...ve paylaşmak, insanlara sunmak... Bu ...çok önemli. E, sonuçta... Gitmedi, ...insanlar gitmedikleri veya katılmadıkları... ...etkinlikleri senin gözünden sunduklarında ...çok güzel, e, keyif alabiliyorlar. Bu önemli. Emeklerine sağlık. Dilerim. Teşekkür ederim. Rica Ve yani... Mesela o etkinliği kaçırmış oldu. Bu en son işte gittiğimiz o saçma yarışta da olduğu gibi. Saçma yarış demeyelim. Çok güzel, linceli bir yarış. <gülüyor> ya o kadar yer turmanılır mı ya? Vallahi Sene'ye ilk Ama dolandan işte ben olacağım. Herkes şu anda orayı gördükten sonra Sene'ye ben de geleceğim. Sene'ye ben de geleceğim. Ne güzel bir şeymiş. Yani Saçma dediğime bakmayın. Çok keyif aldık orada. Ne güzel bir şeymiş diyor. insanlar işte bu yarışları gösterip bir sene sonrasında en azından adam orada e, sezon takvimini yaparken onda da oraya koyabilecek şekle geliyor. Çok çok ve önemli. Diğer bu ultralar için de geçerli. Mesela İznik'te koştuğumda 50 kilometreyi kamerayla koştum gene ve insanlara ultranın nasıl bir şey olduğunu gösterdim. Çünkü bana da diyorlar ultra ultra ben de dağcılıktan geldiğim için hep koşmak istiyorum ama nasıl bir şey olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Ama bunu işte insanlara gösterdiğim zaman vay ultra ne güzelmiş deyip İnsanlar da işte en azından bir 15 koşayım. En azından ya yani o doğada koşmayı insanlara zevkli hale getirmek de güzel bir şey aslında şu İzlik an. Çünkü ilk ya ultra, evet, ultra Peki e... Biz de ultramaratonlara koşuyoruz ama e, triatlon yapmıyoruz. Ben açıkçası bisiklet... Hiç. Ya ben şöyle diyeyim, ben yüzmeyi çok severim. Böyle saatlerce yüzebilirim ama tabii ki teknik e, o bambaşka bir şey. Bisiklet, sevi bisiklet seviyorum ama evde. Evet, <gülüyor> evde. De, tabii, evde. Şöyle bir durum da var. E, hemen ben araya da gireyim. Senin vlogu izledikten sonra ben de sağlam bir gaza geldim. Evde e, trainer da bisikletle çalışayım dedim. Baktım lastik inik. Şişirmeye <gülüyor> lastik çalışırken patlatmış. evet Sibob'u e, patlatıp oradan <gülüyor> hava çıkıyor falan filan derken yani yani insanlar gerçekten etkileniyorlar. Hani bu görsel anlamda yapılanlar çok önemli. Hani lütfen asla durma hani arada bir durduğumuz <gülüyor> zamanlar olacak tabii. Elena gibi daha sevdalıları hadi hadi gidelim diyen insanlar ama mutlaka devam et bir de şu var yani tamam yarışları gösteriyorum ama yarış öncesi yarış sonrası biz orada çok eğleniyoruz yani şeyde de gördünüz yani bu sadece yarış değil olay aslında <gülüyor> bu bir sosyal bir, bir, bir, bir, bir, bir de, belki de hani diyoruz ya 218 blok onun çekim arkası gibi hani <gülüyor> daha da onun alt <gülüyor> kısımları başka bölümleri bir şey olacak bir şey Afer, sen lafımı bölünün <gülüyor> evet. yani böyle ultra maraton ve triatlon kıyaslarsan senin görüşüne çok merak ediyorum. <gülüyor> ya bu benim yaptığım şeyde e, triatlonda yani half Ironman mesafesinde ultra maraton daha zor geldi bana açıkçası. Yani çünkü belki benim ilk olduğu için belki biraz daha yavaş gitsem daha kolay olurdu. Çünkü ben bayağı performanslı gittim orada. Ama açıkçası ben triatlondan daha çok zevk alıyorum. Çünkü triatlonda hem yüzüyorsun bisiklete biniyorsun işte koşuyorsun ve bu sırada etrafta bir sürü seyirci var Evet, o yani, ultraların ultralar. Ama ultralarda da doğa var ama. Doğa var, evet. Doğa, ben de bambaşka diyecektim. bir şey yani. Kafanı Hepsini... dinliyorsun, inanılmaz güzel manzaralar var. Bazı ultraları, sırf manzaralı için gidiyoruz. Bu arada tabii ben dipnot olarak dinleyicilerimize şunu da aktarayım. Hani biz ultralar diyoruz, ultra maratonlar. Bildiğimiz maratonlar 42.195 kilometre. ultra maratonlar onun üzerinde koşulan mesafeler. Ve elbette ki bizler... Ben şu an şunu da düşündüm aslında. Fatih elinde ile koşuyor... Ee, ...biz, biz ne yapıyoruz? Ee, biz daha böyle bir şey yapmadık. Ben henüz elimde kamerayla koşmaktan... E, ...şu an biraz tırstım aslında. Aslında ben çok heveslendim. Çünkü ben de blogumu yazıyorum. E de aynı zamanda yabancı dile yazıyorum. Yani Rusça daha az yazıyorum, Türkçe daha çok yazıyorum. Çünkü çok Türkçe okuyorum. Okuyan var blogumu. Ya yani şimdi böyle biraz emrendim de ben de acaba kendimi çeksem daha <gülüyor> eğlenceli, daha da çok böyle insanlar görseli odaklı. Çünkü açacak, okuyacak. Hem de yazmak hakikaten daha çok zor. Yani. Çünkü yazıyorsun bu kelime nasıl kullanacağım, şunu nasıl kullanacağım. Bir Ama yazarken şey... o duyguyu verebilmek çok zor. Yani burada ben atıyorum işte 35. kilometrede o kamerayı açıp birebir o an ne hissettiklerimi anlatabiliyorum. Onu yazı, yazarken biraz daha karşı taraftakinin, okuyanın ayar gücüne kalıyor. Ama burada ben birebir neyse onu gösterebiliyorum yani. Ve artık senin mimiklerin her şeyini tanımaya başlıyor insanlar. Yani sen iki üç paragraf birer sayfa bir şey yazacağınız bir yüz hareketinle artık ne durumda olduğunu gösteriyorsun. insanlar bunu görüyor zaten bir süre sonra. Peki şu da var hani keyif alıyorsan yap diyorsun bir vlogunda bu kaçıncısı tam bilmiyorum. Hı -hı. Bu önemli bir mesaj gerçekten yani ille de hedef kürsü ya da şampiyonluklar Kesinlikle. onlar değil. Peki ne zaman en son bir dahaki sefere şimdi olmadı başka bir zaman dedin. En son ne zaman aklına geliyor mu? Ya yani bitiremediğim bir yarış veya şey bir şeyse öyle bir şey diyorsan şu ana kadar olmadı. Hı hı. Çünkü ben hepsinde yani bu da işte dağcılıktan gelen bir şey olduğu için hı hı. E, enerjimi ona göre ayarlamayı çok iyi biliyorum. Yani çünkü dağcılıkta olmadı bir daha yani or, onun iyi kararını verebilmek lazım. İşte bu yarışlarda da kendi enerjini ona göre ayarlayıp ona göre e, finish'e doğru gidiyorsun. Ama ben her zaman için finish'te o 100 metrede işte benim bir hareketim vardır. Ellerimi açıp... ...öyle uçak gibi gelirim. O, ve o son 100 metrede... En, iyi eyle, ...en eğlendiğim yer orası... ...çünkü yarışı bitirmişim. 50 kilometre koşmuşum İznik'te mesela. Ya da işte bir... ...Half ironman bitirmişim. Ve bunun keyfini o son 100 metrede... ...sprint atarak 3 saniye 5 saniye daha önce gitmektense... ...sonuna kadar çıkarmayı istiyorum. Çünkü biz bunu keyif için yapıyoruz. Yani Çok hepimizin... Yani benim hobi olarak başladı. Şimdi farklı ama bu çoğu insanın hobisi ve bu hobiden de çok güzel bir şekilde keyif almak lazım açıkçası ama mesela yeni hedefler koyuyoruz benim önümüzdeki sene ayrım ben yapmak istiyorum yani ayrım ben dediğimizde de 3.8 kilometre yüzüp üzerine 180 kilometre bisiklete binip peşinden de 42 kilometre maraton koşuyoruz ve bunu 17 saat içinde yapman lazım ve benim yeni hedefim bu ama önümüzdeki sene önümüzdeki çünkü sene. kendimi ona göre hazırlamam lazım bu. Hadi deyince yapılacak bir şey değil bunlar. Hı -hı. Tabii ki sağlık açısından ben de tam onu soracaktım. Çünkü yeter ki iste her konumuzda böyle bir şey soruyoruz. Yani senin geçmişine ve geleceğe göre ister yeter isteye ki ne? Geçmişe zaten olmaz bir şey başardın. Hı -hı. Çünkü o kadar geçmiş ve o kadar aksilik yaşadıktan sonra müthiş bir başarı ulaştım ve ayrıca sadece başarı değil. Etrafındaki insanlara özellikle çocuklara çok güzel bir örnek e, oluyorsun. İnsan istedikten sonra her şey başarabilir. Bir de şimdi anladık ki senin yeter ki iste. E, Iron Man e, bir evet. hedefin var. E, o müthiş bir şey. Eminim evet. ki çalışıp e, çok güzel sonuç elde edeceksin. Çünkü önemli olan hayatta hedefler koyabilmek. Yani Şimdi bitirdim bunu ne olacak? Bir hedefin daha olacak ki ona göre çalışacaksın. Ona göre yeni bir antrenman programı, işte yeni bir yaşam tarzı. Yani çünkü benim koyduğum hedefti yaşam tarzı tamamen değişik olmak. Triatlon böyle bir şey. Yani uyku düzeninin düzgün olması lazım ki benim bu bu önceki yaşam tarzımdan tamamen farklı. Ya yani ben çoğu arkadaşımı değiştirmek zorunda kaldım çünkü yani. Bu, çok... onu ben de soracaktım. Evet, artık <gülüyor> yalnız kalmaya başlıyorsun. Çünkü Tabii. onlar hani seni sofraya davet ettikleri zaman senin antrenman programın var. Gidemiyorsun. Tabii, sabah 5'te ben bisiklete bindim. Evet, evet aynen. Yani, senin onları çağırıyor olman gerekiyor ama bu süreçte sen de kimseyi bulamıyoruz. Peki bu e, kaçıncı blokta olacak bu beni Tahmini bir bu, rakam bu verebiliyor musun? 350 falan olur herhalde. 350, 350, 350 falan. Şu 50, anda falan. bugün sanırım 220'lerde, o civarlardayız. Üç, 350 Vloglar şu an için asla durma. Fatih Topçu e, dostumuz bu şekilde bir söz veriyor. Bakalım bu da önemli bir hedef e, ve neler söyleyeceğiz başka? Ya çünkü şöyle de bir şey var. Yani şu anda benim 12-13 bin tane tak takipçim var. Bu bir sene sonra bu, bu tür olaylar çünkü çok destekle ilgili bir şey. Yani bir sene sonra ben bu ayrımını yapmak istediğimde muhtemelen benim yani şu andaki hesaplarıma göre. ...kırk bin 50 bin takipçim olacak... ...ve bu da şu demek... ...kırk bin 50 bin tane beni destekleyen insan olacak... ...ve ben o yarışı bitirmem lazım... ...yani bir sürü insan şey diyor işte çıkışar, çıkarsın... ...bitirmeyen bilirsin ne olacak... ...ama ben 50.000 bin kişiye rezil olacağım... ...yani şöyle demin yani. aslında... ...yani bitirmem lazım bunu... ...bu da güzel bir motivasyon... aynı zamanda 50 bin kişi senden de... ...liham alıyor olacak... Tabii. ...çünkü bu da çok önemli bir şey... Peki şimdi dinleyiciler için Fatih ne söyleyebilirsin programımızı kapatarak? Ya kesinlikle dediğim gibi hedef koysunlar kendilerine. Bu yorda işte antrenmanlarını ya da herhangi bir şey olabilir yapsınlar ve asla durmasınlar. Ne asla durmayın aynen öyle. Evet Fatih Topçu konuğumuzdu. Ben Alper Dalkılıç. Ben Elena Polikova. Ve asla durma Fatih Topçu bizlerleydi. Youtube kanalından kendisini takip etmenizi istiyoruz ve bizler de her zaman takipte olacağız. Çok teşekkürler. Teşekkürler ve akşamlar. Teşekkürler.